94.93'de Altın Saatler programına dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Can Tekin ve ben Gürhan sunuyoruz Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Faks numaramız genel alan kodu 212 232 32 19. Elektronik posta adresimiz acikradio.etacikradio.com.tr. Efendim bugün e, stüdyomuzda bir konumuz var ayrıca programımızın ikinci bölümünde telefonla bağlanacağımız bir konuğumuz daha olacak. Şu anda stüdyomuzda olan konuğumuz TÜSEV Vakfı'ndan. TÜSEV Vakfı Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Semanur Karaman. Semanur Hanım'la birlikte TÜSEV'in 2012 Sivil Toplum İzleme ...raporunu konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Elvan sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. <gülüyor> Merhabalar. Evet şimdi e, yarın... E, ...Deprem Vakfı'nın bir etkinliği var. O etkinliği geçen hafta sizlere duyurmuştuk. Bu haftada duyurmak istiyoruz. Yarın sabahleyin saat 10'da başlıyor. Akşam e, 18'e kadar, 6'ya kadar devam edecek... Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi Şişli'de Paneller var Açış konuşmaları var 10 11.45 arasında Açış konuşmalarında Kimler var? Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Hasan Buduroğlu Hocamız var İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş İstanbul Vadisi, Valisi Hüseyin Avni Mutlu ee, belki gelecekler e, programları kesinleşmemiş halen afet ve Acil Durum Yönetimi AFAD'ın başkanı Doktor Fuat Oktay var Sağlık Bakanı Milli Eğitim Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanları da katılabilirler paneller ise 13.30'da başlayıp 16'ya kadar devam edecek İstanbul depreme hazırlanıyor mu başlıklı bir panel Gene Hasan Buduroğlu hocamızın moderatörlüğünde, Doktor Murat Nurlu Afat'ta deprem daire başkanı, Profesör Doktor Dirin Ural İnşaat Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Doçent Doktor Sırma Ramazanoğlu Turgut Şehir ve Bölge Planlama Yıldız Teknik Üniversitesi. Ee, ...uzman doktor... ...Tuncay Pal'teki Genel Sekreter... ...İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneler Birliği... ...uzman doktor... ...Feridun Çelikmen... ...Afetlerde Acil Tıp Hizmetleri... ...İstanbul Şube Müdürlüğü... ...evet bir de... E, ...saat... E, 16'dan sonra depreme hazırlıkta... ...okul ve hastanelerde... ...başarılı uygulamalar üzerine... E, ...sunumlar... ...olacak... E, dereceye giren okulların sunumları var. İstanbul İl Sağlık Müdür Profesör Doktor Ali İhsan Dokucu'nun bir sunumu var. Ee, ve en sonunda katılım ve teşekkür belgeleriyle dereceye girenlere plaket dağılımı, dağı, dağı, dağı, dağıtımı var. Akşam yine aynı otelde Grand Cevair Otel'de e, bir gece düzenliyor. Deprem Vakfı. Deprem Zirvesi 2013. Yarın saat ...onla 18 arası... ...Grant Cevair Otel ve Kongre Merkezi'nde. Panelin Sen... başta dikkatinizi çekti mi? Ee, ah. Bugüne kadar hep İstanbul depreme hazır mı... ...diye sorarlardı. Evet. Bu sefer hazırlanıyor mu... ...diye soruyorlar. Evet. Burada acaba... ...bir e, yaklaşım değişikliği mi var yoksa sadece? Ee, şöyle bir kere... E, ...nasıl yazıldığını... ...söyleyeyim. İstanbul depreme hazırlanıyor... ...ünlem mu? <gülüyor> <gülüyor> evet yani... Ee, daha başka bir değerlendirmeye yorum <gülüyor> <bir> ihtiyaç <gülüyor> var mı? <gülüyor> Peki. Evet. Şimdi arkadaşlar e, TÜSEV Vakfı'nın bahsettiğimiz raporu yani 2012 Sivil Toplum İzleme Raporu Semanur Hanım, e, sivil toplum izleme raporlarını TÜSE belli bir süreden beri hı hı. yapıyor. Çok kısa bir bilgi alabilir miyiz? Nedir e, bu raporun özelliği? Tabii biz bu raporu 2011 yılından beri yazıyoruz. Senelik olarak gerçekleştiriyoruz. Ve bu sene e, 2011'den itibaren de her sene sivil toplum izleme raporunu yayınlamaya karar verdik. E, hangi konu başlıkları altında bu raporu hazırladığımız çok önemli. TÜSEV'in faaliyet gösterdiği dört konu başlığı var yasal çalışmalar, uluslararası ilişkiler, e, sosyal yatırım ve e, araştırma. Raporumuzda e, az çok başlıkları takip eder. Bu, yani bunu şu açıdan söylüyorum. Sivil toplumun faaliyet gösterdiği her alanı izliyoruz gibi bir iddiamız tabii ki yok. Ancak e, belirtim konu başlıkları doğrultusunda sivil toplumun o seneki mevcut durumunu anlamaya ve yazmaya çalışıyoruz. Evet. E, bu o, tamamen TÜSEV e, Vakfı tarafından fonlanan bir araştırma mıdır? E, Yoksa kaynak kullanıyor Bu seneden itibaren tamamen TÜSEV tarafından fonlanma ihtimali üzerinde duruyoruz. Ancak Elinizde tuttuğunuz rapor 2012 raporu German Marshall Fund, Crest Vakfı ve Açık Toplum Vakfı ve TÜSEV'in küçük bir miktarda kendi bütçesi tarafından karşılandı. Evet. TÜSEV.org.tr adresinden bu rapora e, dinleyicilerimiz rahatlıkla ulaşabilirler. Evet. Şimdi e, biz bu raporun e, oldukça detaylı birçok bölümü var Hı -hı. ama özel olarak seçmiş olduğumuz e, iki temel bölümü var. Ban depremine ilişkin bir bölüm ki yazımını da sizin gerçekleştirdiğiniz evet. keza gene yazılımını sizin gerçekleştirmiş olduğunuz gönüllülük Bakar konusunu bizim. ele almak istiyoruz. Hı hı. Ama ondan önce gerçi çok zaman geçti ama e, bir küçük duyurumuz olacak. Gene TÜSSEV Vakfı'nın yapmış olduğu bir duyuru. O da e, bugün akşama kadar e, mutlaka başvuru gerektiren e, konu. konu da sizlerle rica edebilir miyiz? E, Dernekler Dairesi Yardım Toplama Kanunu ile ilgili bir tasarı yayınladı web sitesinde. Ve 17 Mayıs'a kadar sivil toplum örgütlerinin bu konudaki görüşlerini topluyor. E, biz TÜSEV olarak Uzun yıllardır yardım toplama kanununun 80'den sonra gelişen zihniyetin yansıttığını zaten yazıyoruz, çiziyoruz ve söylüyoruz. Bu kanunun kendi içinde derneklerin, vakıf, derneklerin özgür, örgütlenme özgürlüğünü kısıtladığını da anlatıyoruz. Ee, bu tasarı ile ilgili şöyle bir özel durum daha eklendi. Tasarının son bölümünde ...medeni kanun, dernekler kanunu ve dernekler yönetmeliğine dair bir takım değişiklikler de öngörülüyor. O yüzden Sihir Toplum örgütlerinin bunu sadece bir yardım toplama kanunu tasarısı olarak algılamayıp... ...örgütlenme özgürlüğünün farklı boyutlarına da değinen bir tasarı olduğunu e, düşünülmesi gerekiyor. Bu nedenle biz mümkün olduğunca çok sivil Toplum kuruluşunun görüş bildirmesini çok önemsiyoruz. Çünkü e, getirilen değişiklikler hepimizi çok yakından ilgilendiren bir takım sonuçlara e, sebep olacak... Ee, böyle özetleyebilirim evet, sev noktaorg.tr adresinde hemen giriş sayfasında da buna evet. ilişkin duyurunuzu e, dinleyicilerimizin okuması istiyorsunuz biraz daha geniş bir şey bunu. lütfen Aslında e, dernekler masası e, Dernekler Daire Başkanlığı oldu galiba değil mi şimdi? Yani ee, bir şey, o, Dernekler Daire Başkanlığı 17 Mayıs'a kadar esasında bir sivil toplum kuruluşlarının görüşünü açtı. Yani hı hı. bunu sadece TÜŞ Sevkanı diye direkt Hayır, olarak tabii. da tabii. Tabii, tabii. Dernekler dairesi Başkanlığı'nın sitesinden de yapmak mümkün hı hı. ve bütün sivil toplum kuruluşları vakıf olsun, dernek olsun hatta platformların da dahil olmak hı hı. üzere herkesin bu konuda duyarlı olup bir şekilde tepki göstermesi gerekiyor. Çünkü hakikaten hani bugüne kadar üzerinde tartışılan ve de ne bileyim dernekler vakıfı e, bunların daha özgürlükçü bir ortamda çalışmasını yönlen, e, sağlamak falan konularda yapılan bütün çalışmaları bir anda e, hani evet. silecek nitelikte ve de e, çok çok geriye götürecek nitelikte hı hı. bir takım maddeler taşıyor. E, o anlamda herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Evet 17'sine kadar yani bugün akşama kadar TÜSSEV, TÜSSEV Vakfı kanalıyla da, da hı hı. ulaştırabilirsiniz. Hı hı. Hı hı. 17'sine kadar da Dernekler Daire Başkanlığı'na hı hı. Evet. İletilebilir. Siz bir şey söyleyeceksiniz. Yani tasarı aslında tamamıyla olumsuz değişiklikler getirmiyor. Ama bizim TÜSÖV olarak vurgulamak istediğimiz şu aslında. E, bu bizi ilgilendiren bir takım değişiklikler getiriliyor. Ve bize danışılmadan, e, gerekli somut kanallar oluşturulmadan bu değişiklikler meydana ge gelecek gibi duruyor. E, bu nedenle mümkün olduğunca katılımcı bir şekilde bu kadar bizi direkten etkileyecek bir yasanın daha katılımcı, daha eşitlikçi bir ortamda e, değişmesine. Biz talep ediyoruz. Evet. Şimdi e, bu sizin e, raporunuzla ilgili <gülüyor> izleme raporunuzla ilgili e, biyenetin e, yapmış olduğu bir e, küçük haber, e, haber var. <gülüyor> bu haberden bir iki noktayı okumak <gülüyor> istiyorum. E, bir kere haberin başlığı enteresan. Her 100 kişiden 12'si dernekli Türkiye'de. <gülüyor> Bu rakam aslında güzel gibi görünen bir rakam. Hangi dernekler olduğu rakam. Evet detaylarına gibi. girdiğimiz evet. zaman durum çıkar. E, rapora göre Ekim 2012 tarihi itibariyle Türkiye'de 92.670 faal dernek mevcut. Hı hı. Derneklere üye kişi sayısı ise 8 milyon ee, ve e, 2012'de ulusal günlük basında sivil toplum kuruluşları en fazla haber yüzde 46 ve kısa haber yüzde 26 olarak yer alırken köşe yazılarında ise yüzde 22 oranında yer almış. Bu rakamlar da aslında çok kötü görünmeyen rakamlar gibi. Ne dersiniz? Medya kısmı ile ilgili dediğiniz doğru olabilir ama dernekleri iyi olmakla ilgili aslında yine de Avrupa ortalamasının oldukça altındayız. Altındayız tabii. Sizin dediğiniz de çok önemli. Elimizde TÜSEV'in yapmış olduğu bir takım araştırmalar var ama bu toplam dernek sayısının kaçı? Yardım odaklı, kaçı, hak temelli, savunculuk, faaliyetleri. Bu konuda elimize çok somut veriler bulunmuyor ne yazık ki. Bunu da tabii dernekler dairesi ile yaygınlaştırılması çok önemli. Evet. Şimdi bu bahsettiğimiz raporda e, bir vaka analizi var. Van Depremi ve Sivil Toplum Kuruluşları. Hı hı. E, bu analizi nasıl hazırladınız? Nasıl bir çalışmanın sonucunda bu analiz ortaya çıktı? E, biz tüsev olarak Eylül 2012'de yani depremin yıl dönümüne çok yaklaşmışken bana bir ziyarette bulunduk. Ve fark ettik ki Van'daki sivil toplum örgütleri de birer depremzede. E, bu fikirden yola çıkarak kamu sivil toplum işbirliği çerçevesinde bir vaka analizi e, hazırlamak istedik. E, Van'da 5 sivil toplum örgütüyle görüştük. E, ancak bu 5 sivil toplum örgütü, örgütün deneyimlerinden başka sivil toplum örgütlerinin de deneyimlerine ulaştık. Örneğin yardım toplamayla ilgili 14 kadın örgütünün yaptığı başvuruyu bizi bir... Kadın örgütü bilgilendirdi. Onun dışında birazcık da başka dernek ve vakıfların Van Depremi ile ilgili ürettikleri bilgilere bütüncül bir bakış açısıyla analiz etmek istedik. Yine dediğim gibi kamu sivil toplum işbirliği perspektifinden bu şekilde hazırlandı. Nasıl bir tablo çıktı ortaya? Yani Van depremi özellikle kamu yönetimi tarafından afetlere müdahale konusunda ve ...sonrasındaki özellikle konutların kalıcı konutların yapımı konusunda hatta öncesinde geçici barınma sorunlarının halledilmesi konusunda çok örnek gösterilen bir konu. Sizin raporunuzun ana hatları itibariyle çıkan sonuçları şöyle... Maddeler hmm. halinde sıralarsak nasıl bir tablo ee, çıkıyor? Tabii e, öncelikle 1999 depremine kıyasla ortada bir deneyim birikimi olduğu ve 99'da olduğu kadar hazırlıksız olunmadığı sonucu bize STK'lar tarafından, oradaki STK'lar ve İstanbul'da da e, İstanbul'dan oraya gidip faaliyet gösteren STK'lar tarafından söylendi. Ancak e, kamu STK işbirliği açısından yine bir takım aksaklıklar gözlenmiş. Bu özellikle koordinasyonsuzluk, birbirinden haberdar olmama, aynı işin birden fazla kurum tarafından yapılması ve yapılırken sivil toplum örgütlerinin buna yeterince dahil edilmemesi. Hatta bir bölünme. Bir bölünme. Yani en basitinden şöyle bir örnek verebilirim. E, Van'ı yakından tanıyan kadın örgütleri ilk etapta çadır kentlere girerken bir takım izin alma yükümlülükleri sebebiyle e, onların faaliyetlerine engel olunmuş. Örneğin ya şimdi biz bunu raporumuzda şu açıdan sakıncalı buluyoruz. Van'ı iyi tanıyan ihtiyaçlarını bilen ilk etapta merkezden gelen kişiler değil orada yaşayan zaten oranın sonlarını tanıyan merkez derken Ankara Evet, Ankara'yı e, sivil toplum örgütleri o nedenle ilk günden itibaren onların sürece dahil edilmesi çok büyük önem taşıyor. Ee, bizim tespit ettiğimiz ilk aksaklık bu boyuttaydı. Yeterli bir koordinasyon olmadı. İkinci aksaklık ise belediye... Hatta buna evet. Evet, belediye ile valilik arasında e, bunu görüştüğümüz sivil toplum örgütleri sıkça dile getirdiler. Okuduğumuz raporlarda da e, rastladık. Valilik ile belediye arasında bir... E, çatışma, ve çatışma. Çekişme, e, bunun adını açıkçası oradakiler de tam koyamıyorlar. Sadece tek hissettikleri e, daha önceden örneğin Vali kanıdanaya yakın olan, aynı şey belediye içinde geçerli, sivil toplum örgütlerinin e, çalışmalara daha kolay dahil olabilmesi. Yani buradan şu sonucu çıkarıyoruz her zaman gibi. Eşitlikçi bir anlayışla yürütülmeyen bir kamu sivil toplum ilişkisi profili. Çekişme. TÜSEV'in şu anda yürütmekte olduğu bir çalışma var aslında. Belki Van Vakan açısından da önemli bir sonuca e, götürebilir bu bizi. Tür sadece deprem özelinde değil, Türkiye'de herhangi bir alanda... Kamu sivil toplum ilişkisi daha önceden belirlenmiş somut mekanizmalarla ilerlemiyor. O, neden, o nedenle afet gibi herkesi şaşırtan beklenmedik bir durum ortaya çıktığında kamu kuruluşları üzerinde daha da bir dağınıklık, koordinasyon, koordinasyonsuzluk gözlemlenebiliyor. Ee, biz, bize Van'da bu çok sıkça dile getirildi. Kamu kuruluşlarında muhatap bulamayan STK'lar, e, faaliyetleri engellenen STK'lar, Aynı şekilde faaliyetlerine izin verilen STK'lar. Ama dediğim gibi bunun bir standartı yok. Yok. Ee, biz vaka analizimizde öncelikle bunu tespit ettik ve bunun bir standartta oturtulması gerektiği, daha eşitlikçi mekanizmalar üzerinden yürütülmesi gerektiğini yazmaya çalıştık. Evet. Bu aslında e, hiç de yabancısı olmadığımız hı hı. Evet. Evet. tespitler. Evet. Değil mi? Evet. Ne dersin? Evet, Eman. evet. E, ve hatta yani bu yardım dağıtım konusunda ortaya çıkan bir takım problemlerin kaynağı olarak da bu yerel STK'ların, yerel örgüt bu işin dışarısında tutulması evet. gö gösterilmişti. Peki hani biz kamu tarafında koordinasyonsuzluktan Hı -hı. falan bahsettik. Hatta STK ile kamu kurumları arasında koordinasyonsuzluktan bahsettik de STK'lar arasında bir koordinasyon problemi var mıydı yok muydu? E Onu, o konuda bir rapor içerisinde bir şey yok, tespit yok ama... Yep. Rapor içerisinde yok ama ben kendi yaptığım araştırma üzerinde söyleyebilirim. Ee, Siz bana gittiniz mi? Ben yani gittim bu, bana. Bu... Evet gittim. Ee, oradaki STK'ların çalışma koşullarını da görme fırsatım oldu. Bir sene geçmesine rağmen... Birçoğu hala konteynerlerden faaliyet gösteriyordu. O yüzden onların da birer depremzede olduğunu uygulamayı istedim. Ee, ben bu noktada iki yorum yapabilirim. Birincisi e, fiziksel koşulların el vermemesine rağmen, çoğu ofisini, dernek binasını, gönüllülerini kaybetmiş olmasına rağmen Van'daki STK'ların çok özveriyle çalıştığını ve canla başla o anda gelişen ani ihtiyaçlara cevap verebildiğini dinlediklerimden ve gördüklerimden anladım. Ancak... E, farklı raporları, faaliyet raporlarını okurken farklı STK'ların yine belki bu bir koordinasyonsuzluğa işaret ediyor olabilir. Farklı STK'ların aynı işleri yani birbirimizden haberdar olmamamız sebebiyle muhtemelen yapabildiğini de gördüm. Belki o anda ihtiyaç duyulan farklı bir alan vardı ama biz birbirimizden haberdar olmadığımız için o yöne yönelemedik gibi bir sonuca kendi üzerimde vardım ama dedim ki bunlar e, belgelemesi zor şeyler olduğu için vakanesine de koymadık. Doğru yani bunun için <gülüyor> ayrı bir çalışma <gülüyor> yürütmek lazım ama e, bu konuda yapılan e, çalışmaların e, özellikle daha büyük boyutlu örneğin bir körfez depremi gibi Hı -hı. E, veya işte düzce depremi Hı -hı. gibi oralarla kıyaslandığında daha küçük ölçekte gerçekleşen Hı. bir afet olmasına rağmen yapılan çalışmalar ve çıkartılan raporlar açısından çok zengin, çok zengin olduğunu belirttiniz dışarıda konuşurken. Evet. Bu konuda böyle bir iki şey yapabilir misiniz? Ee, ya, Bilgi verebilir misiniz bize? Hem Van'da faaliyet gösteren hem de Van dışında faaliyet gösteren STK'lar deprem mağdurlarının insan hakları ya da çocuk hakları ya da e, kentsel, yani yeniden yapılandırılmayla ilgili bir takım öncelikler. Eğitim. Eğitim. Yani çok farklı alanlarda çok zengin bir raporlama gördüm ben açıkçası. Ve bu e, çok olumlu bir durum. Çünkü farklı konulardaki verilere kolayca ulaşabilmenizi sağlıyor. Ama rapor üzerinde sizin demin, e, rapor dışında sizin demin sorduğunuz soruya da hitaben... E, ...bizim vakanizmimiz çok önemli bir tespit yapıyor yardım toplamayla ilgili. Sivil toplum örgütleri tekrar bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. ...eksel açıdan zarar görmüş sivil toplum örgütleri dahil olmak üzere özel sektörün yaptığından iki kat daha fazla yardım toplayabilmiş ee, Van depremi ardından. Yani özel sektörün kapasitesini ve sivil toplumun kapasitesini bir karşılaştırdığımızı karşılaştırdığımız aslında bu çok vahim bir tablo. Çünkü e yardım toplayabilmiş mi yoksa yardım gönderebilmiş mi? Şimdi yardım topluma kanunu sebebiyle yardım toplamak da bizim ülkemizde çok zor bir durum. Ha, Dursan... yani işte <gülüyor> yani, orada kritik bir şeye geliyoruz. Çünkü donör kuruluşların de. durumu da esasında e, ayrıca el alınması gereken bir durum diye düşünüyorum. Yani ben. bunu ayni ve nakdi yardım olarak ikiye Mesela. ayırırsak Hı. eğer... E, o. Tabii ki ben bu noktada isim vermek istemiyorum hangi örgütler vesaire bizim ulaşabildiğimiz ama yani kümülatif olarak toplam rakama baktığımız zaman deprem ulaştırılan yönteminden bahsetmiyoruz. Ulaştırılan yardım miktarı özel sektörün çok daha üstünde. E, bu, İki misli diyorsunuz. Yani 13'e evet, 24 e, falan gibi bir rakamdı. Evet yanlış yani, evet. evet. Yani burada oturup gerçekten herkesin bir düşünmesi gerekiyor. Çünkü <gülüyor> sivil toplum örgütleri bizim ülkemizde finansal açıdan büyük zorluklar çeken yani Avrupa ile ya da daha başka iyi örneklerle kıyasladığımızda. E, mesela bir Amerika'da olduğu gibi akredite kuruluşlardan evet, evet, bahsetmiyoruz. Evet. Bir da, afet olduğunda işte FİMA'dan. Kaynak desteği alarak alana giden saha çalışmaları Kesinlikle yürüten kuruluşlardan bahsetmiyoruz. Kamu fonları, mekanizmaları daha sağlam oturmuş. Evet. E, yasal düzenlemelerden de bahsetmiyoruz. Gönüllülük esasına dayanan ve kendi kendini zar zor geçindirebilen sivil toplum kuruluşları, özel sektörün iki katı yardım yapabiliyorsa... Ee, bence burada hani sivil toplum örgütlerinin durumdaki başarısı adına çok iyi söylenecek birkaç şey var. Ama özel sektör açısından da o tür evet. düşünülmesi Türkiye gereken... Türkiye'nin bütünü açısından da... <gülüyor> Bütün. tür Türkiye'nin bütünü açısından esasında düşünmek gereken ben o iş rakamı bulmaya çalışıyorum. Türkiye'de bir Burada. uluslararası kuruluş tarafından sanıyorum e, verilmiş bir rakam dünyada 145 ülkesi içerisinde filantropi de yani hayırseverlikte Türkiye 116. Mı ne yani çok çok çok, çok, çok geriler diye yani. bir evet, sivil evet. toplum kuruluşunun <gülüyor> sorumluluğu taşıyan birisi olarak gerçekten bu konuda ben de çok şikayetçiyim. Yani, evet. O yüzden başta var. yaptığınız duyuru çok önemli. Yani bu yardım toplama meselesiyle ilgili bir takım yasal düzenlemelerin daha özgürlükçi olarak yapılmıyor. Yani bizde bağış yapmayı teşvik eden bir yasal ortam yok. Dolayısıyla bağışçılık da yapılmıyor. Ama Van Depp'le tüm bunlara rağmen e, sivil toplumun ne kadar özverili faaliyet gösterdiğinin bir e, örneği bence. <gülüyor> Arkadaşlar 15 dakika önce daha yeni konuştuk. İşte e, yardım konusunda bile var olan... Son derece sınırlı olanakları dahi daha da daraltmaya evet, e, evet. kalkışan bir şeyle yasa Hı -hı. E, ile karşı karşıyayız. Evet, evet. Pasla ile karşı karşıyayız. Hı -hı. Evet. Bir de yüzde bir falan gibi galiba şeye de gidiyor. Evet dernekler bir e, dolarlı bir vergi de. var orada. Evet. Yani orada Öneriler şöyle içerisine. ilginç bir durum olabilir. Örneğin siz bir miktar yardım topladınız. Bunun yüzde bir dernekler dairesine aktarılacak. Ama... Ee, ben bir bağışçı olarak belirli bir amaca paramı veriyorum örneğin tabi daha sonra dernekler dairesi oradan aldı yüzde bir yüzde biri herhangi bir amaçla kullanabilir yani benim parayı verdiğim amacın tam zıttı örneğin siz vicdani reçillere e, paranızı veriyorsunuz e, belki şehit ailelerini destekleyen bir derneğe gidecek daha sonra o para bu doğru ya da yanlış diye söylemiyorum sadece bağışçının iradesini sıfıra indiren bir düzenleme ve tüzel kişilik nosyonu da çok Aykırı. O nedenle tekrar yani herkes görüş bildirmeli bu tasla. Evet yani e, her bir afetten sonra e, şu soruya yanıt vermek durumunda kalıyoruz. E, ben herhangi bir kuruluş kanalıyla resmi kuruluşlar kastediliyor tabii. E, bağışlarımı göndermek istemiyorum. Bana lütfen bir adres verin. O adrese başvurayım ve ee, bağışımı göndereyim veta aynı desteğimi yardımımı e, ulaştırayım. Evet. Yani e, bağışçılar açısından da bağışçı kurumlar açısından da bu benzer bir sorun var. Özellikle mesela uluslararası kanallarla gelen bağışçı kurumlar açısından da, Türkiye'de kiminle çalışacağı hangisi bir toplum kurulu ile ve bunun e, hani hangi yöntemlerle ve hangi mekanizmalar kullanarak yapılacağı konusunda da soru işareti var. O nedenle de Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına da bir iş düşüyor anladığım Hı. kadarıyla. Onların da kendi içlerinde biraz daha örgütlü, biraz daha koordineli çalışması lazım. Peki Semanur Hanım, paralar Hı. toplanmış ne olmuş? E, orası aslında en canılıcı e, mevzu bence. E, siz vaka de görmüşsünüzdür. 14 kadın örgütü bir e, bilgi edinme başvurusu yapıyor ve diyorlar ki bu toplanan paralar e, öncelikle miktarı ne kadardı? Daha sonra nasıl harcandı? Bu aslında her vatandaşın temel... ...hakkı bu soruyu sormak. Tabii. Gelen cevapsa çok ilginç. Ee, Başbakanlığa bağlı bir hesapta... E, ...banka hesabında bu paraların toplandığı söyleniyor. Ancak miktarı belirtilmiyor. Şimdi her şeyi geçersek... ...bir kere burada teknik açıdan bir problem var. Bir banka hesabında toplanan paranın ne olduğu bellidir. Ee, bunun için ekstra bir araştırma... ...o bir rakamdır. E, bu rakam sivil toplum örgütlerine söylenmiyor. E, dolayısıyla biz de vaka dizimizde ...toplanan yardımların... ...hangi amaçlarla, kimlerle... ...kimlere e, ve hangi alanları kullanıldığıyla ilgili bir takım soru işaretlerimiz olduğunu söylüyoruz. Çünkü anlaşılıyor ki bu süreç bu şeffaf işlememiş. E, bizim görüştüğümüz STK'lar ve onların da bilgileri dahil olan STK'ların hiçbirinde de bu fondan yararlanmamış. E, o nedenle en başta konuştuğumuz, zaten hep kendimiz tekrar eder hale geldik. Bu ilişki somut bir mekanizma ile düzenlenmediği için... ...bir şeffaf işlemiyor, iki bir standart yok... ...herkes için farklı işliyor... ...üçüncüsü... E, ...bu tür sonuçlara sebep oluyor... ...yani bunu dediğim gibi her vatandaşın bilmeye hakkı olan bir... ...olduğu bir durum ama... ...depremler gibi, toplanan yardımlar gibi... ...çok aşikar bir durumda bile... ...vatandaş bilgi alamıyor... alamıyor. ...evet... evet. Ee, ...bizim de 99 depreminde... ...toplanan bağışlarla... ...ilgili bir takım bilgilerimiz var... ...biliyorsunuz hmm. yani... Ee, şöyle biraz geriye gittiğimiz zaman e, 14 yıl geriye gittiğimiz zaman 14 yıl öncesini işte 13 yıldı herhalde 13. yılda biraz daha kesin bilgiler almamız mümkün oldu o paraların nerelere hı hı. E, harcandığına ilişkin. E, kaynağın çok büyük bir kısmının e, deprem bölgelerine harcanmadığını biliyoruz e, tabi banda hı hı. çok benzer bir durumla karşı karşıyayız. Ee, bir gün o da çıkacaktır ama dileyelim ki 10 yıl, 13 yıl gibi bir e, zaman geçirmeyelim, hı hı. Ee, daha kısa sürede ortaya çıksın. Ee, Afad'ın bu konuda e, yapmış olduğu herhangi bir çalışmayı biliyor muyuz? Elvan? Ee, Afad'ın rakamları bizim Rakam. vakanizimizde var. Zaten ilginç olan bu evet. Afad evet. tarafından sağlanan bir takım veriler var. Evet. bence onlar da çok bütüncül değil, daha şeffaf işlemeli bu süreç. Ama... Değil ama nispeten nispeten bir bilgi var ki bir bu da takdir var. edilmeli bence. Evet. Yani bu güçlendirilerek devam edilmeli Hı. ama dediğim gibi bir bilgi edinme başvurusuna verilen yanıt e, çok bulanık, muğlak ve sorunun asıl e, amacını yerine getirmeyen Evet. o, o nedenle biz e, bunu vaka analizimizde yani bunun e, deprem yardımları gerektiği gibi harcanmadığı sonucuna da varamıyoruz aslında. Çünkü bilmiyoruz. Yani bu bizim soru işaretlerimizi güçlendiriyor. Bu noktada da kamu kuruluşlarının daha şeffaf olması gerekiyor tabii ki. Evet. Raporla ilgili Elvan sorumuz. Ee, şu anda yok benim. Esasında tabii gönüllülük kısmına geçeceğiz herhalde. Geçeceğiz ama, ama küçük bir küçük ara vereceğim. Tamam. Ee, bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra bakın tam anons, giriş anonsu sırasında unutmuştum. Emrah e, Kırmsoy Hanım'a bağlanacağız. Gündem Çocuk. Ee, neden gündem çocuğa bağlanıyoruz? Gündem Çocuk Derneği'nin e, gene Van'da yapmış olduğu e, bir araştırma var. Ve bu araştırmanın sonucunda e, yayınladığı bir rapor var. Rapor tarihimiz biraz eski. Van Erciş depreminin birinci yılında çocukların durumu üzerine. Kasım 2012'de hazırlanmış olan bir rapor. Ama bugün e, TÜSEV'in 2012 Sivil Toplum... İzleme raporunu tamamlayıcı bir konu olarak düşündük ve e, müzik parçamızı dinlendik, e, dinledikten sonra Emrah Hanım'a bağlanacağız. Evet şimdi dinliyoruz. out the cage. Don't dig politics that never was Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programındayız. ikinci bölümdeyiz. Stüdyoda Semanur Karaman Tüses, Tüsev Vakfı'ndan ee, ve Elvan Cantekin. Ee, telefon hattımızda da Emrah Kırmsoy Hanım var. Emrah Hanım merhaba. Merhaba. Ee, sesimiz normal geliyor herhalde. Evet. Evet, evet. Çok iyi duyuyorum. Evet. Biraz önce söyledim. TÜSEV Vakfı'ndan arkadaşımız Semanur Karaman ve Açık Radyo Altın Saatler programının sunucularından Elvan Tekin. Elvan Tekin aynı zamanda Mahalle Afet Gönülleri Vakfı Genel Müdürü belki tanıyorsunuz. Merhaba Emre Hanım. Merhaba, merhaba. Evet, Ankara'dan size ulaştık. Ee, Ban Erciş depreminin birinci yılında çocukların durumu. Kasım 2012 raporunuz. Evet. Şimdi biz bugün e, TÜSEV'in e, izleme raporunu e, konuşuyoruz. Hı hı. Semanur Hanım'la. E, fakat bu sizin raporunuzda çok birleşiyor. Gerçi biraz eski tarihli bir rapor. Bu evet. anlamda bir güncellemeye ihtiyacımız var ama hemen depremin birinci yılında olması itibariyle de son derece önemli. Onun için sizden bu rapora ilişkin kısa bir özet rica ediyoruz. Tabii ki de. Tabii ki de. Söz konusu raporlama çalışması Ekin'in Ekim... 12 yılında yapıldı ve çocuklarla, velilerle sınıf, branş, ve ana sınıf öğretmenleriyle, sivil toplum e, örgütleri temsilcileriyle e, görüşmeler sonucu hazırlandı. Görüşmelerde edilen bilgiler e, aslında dört ana başlık altında e, tanımlanabilir. Birincisi eğitim, alanındaki e, süreç neler yapıldı, neler edildi. İkincisi afet yönetimi ve hasar tespiti ve barınmayla ilgili sorunlar Üçüncüsü sosyal yardım ve psikolojik destek konusuyla ilgili bir değerlendirme. Son olarak da bütün süreçle ilgili aslında önerileri kapsadı. Şimdi raporun eğitim bölümünde okulların durumuna, depremin ardından uygulanan taşımalı sisteme, çocukların okul servisleri aracılığıyla taşınmasına, birleştirilmiş okullara, devam sorunlarına, öğretmenlerin yaşadıklarına bakılmaya çalışıldı geri bildirimlerde. Duruma genel olarak bakıldığında aslında eğitimin tekrar ayağa kaldırılması konusundaki yol haritasında çok da planlı bir süreç izlenmediğine tanıtlık ettik biz. Mesela birleştirilmiş okullarda bir okulda iki veya üç okulun birleştirilerek eğitime devam ettiğini, bunun zaten hani var olan eğitim sürecini çocuklar açısından çok güçleştirdiğini, işte okulun asıl sahipleriyle dışarıdan gelen öğrenciler ve gerekli öğretmenler arasında böyle bir sıkıntılı bir çatışma süreci başladığını gördük. Devam sorunları ile ilgili büyük aksaklıklar vardı. Öte yandan devam sorunları ile ilgili bir izleme yapılmadığını da gördük. Ve bir nevi aslında van'da. Ee, okullardaki tahribat nedeniyle neredeyse tamamiyle bütün eğitim taşımalı sistemle yürüyor sonucuna vardık. Tabi burada da hani hem taşımalı eğitimin sorunları e, önümüze çıktı. Yani hem serviste çocukların böyle e, bir dolmuş anlayışıyla oradan oraya taşınmaları e, ve yerlerinde bulunmamalarından dolayı yaşadıkları sıkıntılar ortaya çıktı. Afet yönetimiyle ilgili aslında birebir yapılan görüşmelerdi. Bu hasar tespit raporlarında bir hasar tespitse raporu verilmediğini, ondan sonra verildiğini, sonra tekrar orada yaşayanların TOKİ'lerden yararlanabilmek için raporu tekrar istediklerini, sonra tekrar vazgeçip... Rapor kaldırmaya yönelik süreçleriyle ilgili geri bildirimler oldu. Ki e, TOKİ'ler de oradaki e, yerelde insanların yaşam alışkanlıklarına uygun olmayan yepyeni bir yaşam tarzı e, sundular. Çok küçük metre karelere çok kalabalık e, insanların e, bir arada yaşamasını öngören bir e, düzenleme yapılmıştı çünkü. Bununla ilgili büyük problemler var. Bunun dışında e, özellikle e, psikososyal Destek sürecinde de depremin başından sonuna doğru aslında planlı bir çalışmanın yeterli yapılamadığını gözlemledik. ki e, travma e, çözümlenmediği sürece sonradan çok daha ağır bir şekilde faturası e, ortaya çıkan bir süreç. Bununla ilgili olarak da e, bu tür gözlemlerimiz olduğunu kısaca belirleyip. ...ama bir taraftan da sorularla da açıklayabilirim. Evet, e, şimdi tabii çok önemli bir nokta şu. E, diyelim ki önümüzdeki dönemde e, benzer bir afetle karşılaştığımızda... E, ...nelerin nasıl yapılacağı konusunda da e, önemli ışık tutan bir belge ortaya çıkmış vaziyette. Çünkü e, Türkiye'de özellikle Anadolu'da e, bu tür afetler söz konusu olduğunda... Aynı olaylar aynı şekilde yaşanabilir diye görüyoruz, anlıyoruz. Mesela taşımalı eğitimde servis araçlarının standartlara uygun olmadığını belirtiyorsunuz. Servislerin denetlenmediğini belirtiyorsunuz. Şimdi normal zamanda İstanbul'daki servislerin bir ölçüde denetlendiğini belli bir... Sistem içinde hareket ettiklerini biliyoruz. Bu ne kadar istenilenle doğru orantılıdır onu tabii çok değerlendirebilecek durumda değilim şu anda ama yeni bir afetle karşılaştığımızda özellikle çocukları koruma altına alma açısından bir liste çıkartabilir miyiz? Dikkat edilmesi gerekenler listesi veyahut da uyulması gereken kurallar listesi çıkartabilir miyiz? Ya kesinlikle yani bu konuda zaten hani, çalışmalarda sürmekte ama özellikle çocuk boyutuyla ilgili belki birkaç ilave yapılabilir. Özellikle çocukların yaşadıkları bütün süreci algıladıkları ve doğrudan etkin, etkilendiklerini göz önünde tutmak lazım. E, bu, bu süreçte e, özellikle ifa, süreçle ilgili e, onarıcı bir e, çalışmaya mutlaka girilmeli. E, mesela öyle bir süreç var ki çocukların özellikle afet yönetimi sürecindeki ve sonrasındaki yaşantıları adil olma ve ayet duygularını e, zedeledi. E, bu da aslında bütün yapılan hizmetlerin ...nasıl adil olduğu, hızlı olduğu olması gerektiğine çok ciddi bir şekilde işaret ediyor. Küçük bir örnek olarak bu medya çalışmaları kapsamında bir 18 yaşın altındaki arkadaşımızın yaptığı bir kameradaki... Şey, videodaki konuyu aktarmak istiyordum. Burada e, çadık kent içerisinde dolanırken e, video çekimleri yaptılar. Yaşadıklarını ifade etmek için medya aracılığıyla mesela e, kızlar çadırın üzerindeki e, su tankının e, donmaması için koruma altına alındığını fakat kendi çadırlarının e, üzerindeki su tanklarının koruma altına alınmadığını e, bir şekilde görsel hale getirdi ve açıkça sordu. Yani o donmaması için e, böyle bir önlem alınmış bizimkilerde niye yok diye. E, aslında belki bu çok güzel bir ipucu veriyor. Bir e, eşitlik ve adaletli davranmayla ilgili yaklaşımı benimsememiz gerekiyor öncelikle. Evet, bir de öğretmenlerin durumuyla ilgili çok çarpıcı bazı tespitler yapıyorsunuz. Hatta bir ay içerisinde dokuz öğretmen değiştiren evet. sınıflar olduğunu belirlemişsiniz. İkincisi evet. depremi yaşayan öğretmenlerin deprem bölgesinden uzaklaşmak istediklerini çocuklarla olan ilişkilerinde negatif etki yarattıklarını belirtiyorsunuz ama bunların da çok da öngörülmeyecek şeyler olduğunu söylemek mümkün değil. Hemen hemen her örnekte böyle oluyor çünkü. Yani kesinlikle ve özellikle e, o süreçte bölgede mesela eğitim sisteminin tekrar canlandırılması konusunda öğretmenler teşvik edilerek çağrılmış. Fakat geldiklerinde ne konaklama ne işte okul ortamı, eğitim ortamında işte çalışabilme konusunda bir düzenleme yapılmadığı için tabii motivasyon e, düştüğü gibi bir, bir noktadan sonra da hemen bir mesleki tükenmişlikle karşı karşıya bırakılıyorlar dışında. ...iştekiler zaten, hani zaten o travmayla ilgili başa çıkma konusunda e, çok yalnız bırakılıyorlar. Evet, 4 artı 4 artı 4 e, yeni sisteminin de e, önemli evet. bir sorun olarak gündeme geldiğini belirtiyorsunuz. Yani bu kadar evet. e, kargaşanın olduğu bir durumda e, bir de e, yeni bir sistemin devreye sokulması... E, kafaları oldukça karıştırmış anlaşıldığı kadar. Hem öğretmenler açısından hem de sanıyorum altyapı açısından bir sorun oldu. Orada e, bizim bir arkadaşımız çekti çok güzel bir fotoğraf vardı. Bu e, tuvaletlerde işte daha küçük çocukların da kullanabilmesi için bazı pipsuallerin önüne sıralar konmuş. Sıraların üzerine çıkıp top pipsualleri kullanabiliyor çocuklar çünkü boyları yetmiyor bu Altı yaş öncesi okul çocuklarının nedeniyle. Ben şeyi soracağım siz bu raporu sonuçta bir yerlere sundunuz ve nasıl evet. tepki aldınız? Ya aslında kamudan olumlu veya olumsuz bir cevap gelmedi kamu idaresinden. Ki yani mesela görüşme yapılan kişiler arasında kamu temsilcileri de vardı. Onlar da sorunları bir şekilde aktarmada çok yardımcı oldular. Fakat aslında karar vericilerin gündemine sokma konusunda çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Anlıyorum. Peki ya uluslararası bir takım standartlar var işte afetlerde evet. eğitimin devam etmesi üzerine filan. Bu konularda artık Türkiye'nin de belli bir çalışma yapma noktasına geldiğini düşünmüyor musunuz? ...çok hızlı bir şekilde başlaması gerektiğini düşünüyoruz, evet. Evet, peki. Peki, çok çok teşekkürler Emrah Hanım. Sağ olun, vaktimiz dar ben olduğu için ancak bu kadar zaman ayırabiliyoruz. Ama bu raporun sanıyorum güncellenmesi de gerekiyor. Buna ilişkin bir peki. düşünceniz, projeniz var mı? Yani biz en azından her yıl gidip bir izleme çalışması yapmayı hedefledik. Şunu da belirtmek istiyorum. Mesela en son gidişimizde birinci yıl dönümüydü. Birinci yıl dönüm nedeniyle işte Ankara'dan siyasilerin ziyareti söz konusuydu. Özellikle bu barınma konusunda anahtar dağıtımları sırasında. Ve tekrar aslında aynı şeylere şahit olduk. Böyle karar vericiler bölgeye gittiğinde bir hızlı ve ama göstermelik ne yazık ki bir temizlik ve güzelleştirme çalışmaları ve daha sonra olayın unutulduğunu gördük. Bir acı bir nokta daha var mutlaka paylaşmak lütfen. Istedim. Tam da mesela orada deprem sırasında yakınlarını kaybetmiş olan çocukların ailelerini kaybetmiş olan çocuklarla ilgili bir buluşma organize etmeye çalışıyorlardı. Ve bu, bu noktada biz e, şunu da gördük ve tanık olduk ki... ...bir yıldır aslında yakınlarını kaybeden çocuklarla bir çalışma yapılmamıştı. Çünkü biz gittiğimizde adresleri falan aranıyordu. E, ve bu aslında çok kalp kırıcı ve can yakıcı bir nokta. Evet. Evet. Çok çok teşekkürler Emrah Hanım. Sağolunuz. Size kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi günler. Evet. E... Telefon hattımızda Emrah Kırımsoy vardı, Ankara Gündem Çocuk Derneği'nden. Onların 2012 Kasım'ında hazırlamış oldukları Van Erciş depreminin birinci yılında çocukların durumu. ...raporunu konuştuk. Bu raporun değerlendirme bölümünde... E, ...genel bir iki... ...nokta var. Akıt dönem hariç... ...çocuklara yönelik sistemde bir... ...psikososyal çalışma yürütülmemiş... ...çocukların zamanla depremi... ...unuttukları ifade edilse de... ...travma sonrası bozukluklar göstermeye... ...devam ettikleri vurgulanmış... ...çocukların şiddete eğilimli davranışlarında... ...artış olduğuna dikkat çekilmiş. Çocukların özellikle afet yönetimi sürecindeki ve sonrasındaki yaşantıları adil olma ve adalet duygularını zedelemiş eğitim sisteminin ayağa kaldırılması ile ilgili yatırım tercihleri doğru ve zamanında yapılmamıştır. Evet arkadaşlar bu raporda böyle aslında bu rapora ilişkin konuşulacak başka noktalarda var ama zamanımız sınırlı. Evet Sema Nur Hanım sizin raporunuzda... İzleme raporunda Van depreminde STK'ların karşılaştıkları sorunlara ilişkin bazı tespitler var. Onlara ilişkinde kısa bir bilgiyi rica edebilir miyiz? Ee, tabii ki. Öncelikle şunu söyleyebilirim. En sık dile getirilen sorun bizim de vaka analizimizde belirtti, belirttiğimiz daha önceki politik konjonktürden ötürü Kimi STK'ların belediyeye, kimi STK'ların valiliğe daha yakın algılanması sebebiyle süreçlere eşit bir şekilde dahil edilmemiş olmaları. Tekrar vurgulamak istiyorum bunun da sebebi somut mekanizmaların olmaması STK katılımı ile ilgili. Zaten karışık ortamı iyice karma karışık Kesinlikle. Evet. Ee, onun dışında bu e, depremzedeler için kurulan konteynerlerin, çadırların ve bunların bulunduğu alanların, e, STK'ların e, faaliyet alanları dahilinde görülmemesi önemli bir konu. Bundan da şunu kastediyorum. Örneğin kadın örgütlerinin çıdır kentlere girmek için ekstra izinler almaları, izinler için beklemeleri orada bir bürokratik engelle karşılaşmaları ki afet durumunda siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Bu tür lükslerimiz olmuyor. Hemen karar vermemiz gerekiyor. Bu önemli bir sorun. Üçüncüsü toplanan yardımlarla ilgili sürecin şeffaf işlememesi ve STK'ların e, bu fonlardan yararlanamaması e, diye özetleyebilirim. Ama yani benim gördüğüm dediğim gibi genel olarak kamu ile sivil toplum örgütlerinin yeterince iletişim halinde olamamaları, koordinasyonsuzluk bizim vaka tespit ettiğimiz genel sorunlar. Evet son dakikalarımızı da e, sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük ve gönüllülük politikalarına evet. ayıralım. Evet. Evet ne soruyoruz? <gülüyor> <gülüyor> çok, <gülüyor> çok geniş bir konu. <gülüyor> çok geniş bir konu. Gönüllülük <gülüyor> nedir diye ben soruyu soracağım ve <gülüyor> bitireceğiz. Evet. <bunu da. gülüyor> <gülüyor> Biz de onu sorduk <gülüyor> esasında bakan dizimiz için. E, bir takım sorular hazırladık ve bunu e, çeşitli STK'lara gönderdik. Anlamaya çalıştığımız şey Türkiye'de. STK'ların üzerinde az çok mutabık olduğu bir gönüllük tanımı var mı? Ve aldığımız cevaplardan da fark ettik ki hayır yok. Kimileri e, gönüllülerin para almadan çalışıyor olmasına vurgu yapıyor. Kimilere bir inanca bir amaca... Hedef bir amaca hizmet etmesine vurgu yapıyor. Yani bu konuda bir kafa karışıklığı olduğu belli. Bu kuruluşların gönüllü politikalarını da etkiliyor. Yani kimi kuruluşlar gönüllülerini örneğin bir oryantasyon süreci sunarken kimileri sunmuyor. Direkt onu idari işlere adapte ediyor. Yani bu, bu konuda da bir standartsızlık mevcut. Biz vaka gönüllülük nedir sorusuna şu açıdan yaklaştık. Uluslararası standartlar çerçevesinde gönüllülük nasıl algılanır? Bu ülkelerin politikalarına nasıl dahil olur ki? Vakanizimizden de görürsünüz. Lübnan'dan Filipinlere, Almanya'dan Erbatistan, Fransa'ya ha? pek çok ülkenin gönüllü politikası var ama bizim yok. Çok da güzel örnekler var. Evet, evet. E o nedenle öncelikle bir gönüllülüğün çok değerli bir konu olduğunun anlaşılması ve bunun kamu kuruluşlarının politikalarına dahil edilmesi gerekiyor. Ama burada önemli bir uyarı da yapmak lazım. Nasıl dahil edildiği çok önemli. Yani gönüllünün kişisel gelişimine katkıda bulunacak, gönüllünün özgürlüğünü kısıtlamayacak, gönüllüyü, gönüllüyü bir çalışan formatına sokmayacak bütüncül bir politika. Yani bir bakanlığın x gönüllü politikası varsa, varken bir başkasının tamamıyla farklı olması da. Uygulamada çok büyük sıkıntılar yaratır. Ee, biz vaka analizimizde çeşitli örnek verdik. Kim ülkelerde bu belli bir kurumla, kurum tarafından e, yürütülürken kim ülkelerde buna yönelik yasa tasarıları var. Bunun hem avantajları hem dezavantajları var. Çünkü bir gönüllülük tanımı yaptığınız anda çeşitli gönüllülük formatlarını ister istemez dışlı olacaksınız. O nedenle öncelikle dikkat etmemiz gereken husus bu. Bu nedenle de böyle bir tanıma gidilecekse bizim vakanizmimizde yaptığımızın hani küçük bir e, girişimdi o açıkçası. Biz kısıtlı sayıda STK'ya ulaşabildik. Bunun çok daha fazla STK'ya ulaşılarak bizim mutabık olduğumuz gönüllülük tanımı nedir e, tartışmasından yola çıkarak bir zemin oturtulması gerekiyor. Benim burada şey yani esasında terminolojide şöyle bir sıkıntı Hı -hı. var. Ee, hani İngilizce'den bakarsanız bir volunteerism Hı -hı. var bir de volunteering var. Evet doğru. Bu baksın. ikisi arasındaki farkı anlamadan Hı -hı. bunu dikkate alarak da mevzat çıkarmadan... Hı -hı. ...bence bu soruna çözüm bulamayacağız Hı -hı. biz doğru. Türkiye'de. Ee, o yüzden işte gönüllü çalışma nedir? Gö ka bu, bunun e, katılımcılık içerisindeki rolü nedir? Hı -hı. Bunların filan e, çok detaylı olarak hakikaten tartışılıp anlaşılması lazım. Buna en önemli şey de kamu... E, bu konuda çalışma yapacak olan kişilerin katılması lazım çünkü orada büyük boşluklar, var. Ee, şöyle ben e, şeyler metinler gördüm. Ee, işte e, şey yapıyor, gönüllü personelden gönüllü kişilerden bahsediyor. Benim de ağzım hmm. alışmış. Personel <gülüyor> diye bahsediyor. Kesinlikle Şimdi o, o noktada tabii zaten e, o kavramı kullandığınız anda e, iş bayağı bir e, yanlış yönlere gitmeye başlıyor. O yüzden hmm. önce bu volunteer work, volunteering'in Türkçe karşılıklarının doğru olarak konup doğru tanımlanması lazım diye düşünüyorum. Do çok doğru. Yani gönüllü sadece bir ekonomik değer üzerinden algılama eğilimi var. Biz evet. de bunu gördük. Ee, onunla da ilgili belki şöyle küçük bir örnek verebilirim. Demin birazcık eğitimden bahsettiğimiz için biz gönüllünün e, kişisel gelişimine ve çalıştığı kuruma en fazla... E, ...potansiyelini ortaya çıkarmak diye koyayım. Çünkü orada fayda kelimesini kullanmak da çok sakıncılı. Ee, bir takım iyi ülke örneklerini incelediğimizde... ...gönüllülük kavramının eğitimin ilk aşamalarından itibaren... E, ...müfredatta yer aldığını gördük. Yani bu evet. sonradan gelişen bir olay değil anladığımız kadarıyla. Yani bu konuda tabii ki daha çok araştırma yapmak gerekiyor ama... ...gönüllülüğün iyi işlediği ülkelerde bunun eğitim sisteminde... ister istemez bir parçası olduğunu e, gördük. Evet. Şöyle toparlayabiliriz herhalde. Yani konunun bir sivil toplum kuruluşları tarafında netliğe kavuşturulması Aynen. lazım. Ee, kamu yönetimi tarafında da mutlaka yasal e, bir takım belirlemelerin yapılması lazım. Teşvik edici unsurları da dahil olmak üzere e, kamuoyunun dikkatine sunmak lazım. Yani her iki tarafında yani hem bir toplum kuruluşları içerisinde faal olan kesimin hem de kamu hı hı. kesiminin biraz e, vizyonunu açması lazım. O, o öyle anlaşılıyor. Evet evet. Ee, evet arkadaşlar ben bu deprem zirvesi 2013 ile ilgili duyurumuzu e, tekrarlayacağım. Türkiye Deprem Vakfı'nın yarın sabahleyin saat 10'da başlayan deprem zirvesi etkinliği çerçevesinde ana teması İstanbul depreme hazırlanıyor ünlem mu <gülüyor> konulu panelin yer aldığı ve aynı zamanda İstanbul Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğü iş ile yürütmekte olduğu projelerden depreme karşı okullarda ve hastanelerde hazırlık çalışmaları ve en iyi uygulamaların takdim edileceği 16 Mayıs 2013 tarihinde Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde Gerçekleşiyor. Yarın gerçekleşiyor. Gecesinde de bir e, yemek var. E, etkin gündüz etkinlikleri e, ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Gece etkinliğine ise e, ücretli olarak katılmak mümkün. Türkiye depremvakfı.org.tr adresinden bütün bilgilere ulaşmak mümkün. Bugünkü programımızın destekçileri Zeynep Türkmen ve İbrahim Yekta Gence'yle çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Semanur Hanım size de çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. TÜSES Vakfı'na da teşekkürler. Böyle bir izleme raporunu hazırladığınız için. Bugün ancak bu kadar yer verebildik ama önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek olan raporlara Tekrar bakarız. Evet. Bugünü kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. Sağ olun. Evet hoşçakalın. Efendim. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını burada bitirdik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.